Birincisi, necasetlerden temizlenmektir. Bedenimizi ve libasımızı necasetten temizlediğimizde şu kaideye riayet etmeliyiz. Necasetin izalesinde daima temizleyici olan suyu temizlenen yerin üstünden akıtmalıdır. Mesela mendilimizi yıkadığımızda musluğun, hortumun veya ibirik gibi herhangi bir kabın yani mecrasının altında bulundurmalıyız. Elimizi yıkadığımızda kabın içine sokmayıp yine su mecrasının altında temizleyeceğiz. Bu keyfiyetle temizlenen şey suyun altında olup üzerine suyun devamlı veya musluk olmadığında kesik kesik gelmesi gerekir. Ayrıca necaseti izale eden suyun tekrar olarak yıkanan şeye dönmemesi şarttır. Burada ince bir nokta var o da Medeni ve dini olan taharetlenmedir. Maalesef gençlerimizden daha ziyade birçok ihtiyarlarımız hatta imam ve müezzinlerimiz taharetlenme ibadetini gayri müslimlerin temizlenmelerinden ayırt etmemektedirler. Mesela gayri müslimlerin taharetlenmelerinde necasetin altta veya üstte kalması şart olmayıp Hatta eserinin izalesi bile söz konusu olmadığından musluğun karşısında oturur, ön ve arkasına bol su döker, el değdirmez. Bu keyfiyet mecusilerin ve rafizilerin taharetlenme usulüdür.